Bak yarın ölürken ben salih amel işleyeceğim, işleyemedim ya beni geri döndürün demenin ne manası var işte. Al sana mı öyle haberdi. Canlı cehennemden satın almak imkanı verdi. Oku bin ihlas, oku salavat şerife. Bir de kolaylık var işte Cüveyri annemize anlatıyorum. E, gece teheccüden başladı oturdu tespih çekiyor. Kaç saat efendim 5-6 saat kaldı yani kuşlukta dön. Kuşlukta döndü baktı ki hala Cüveyri annemiz orada. Aynı yerde oturuyor 5-6 saat. Nerede şimdi? Öyle kadın mı bulursun? Adam da bulamasın ki kadın da bulasın. 5-6 saat zikrette oturdu. 5 <gülüyor> dakikada 5 tane hareket yaparlar ya. Bir yerde durabilir mi? Zaten şimdi haberler internetler çıktı. Sabah namazını kısa hemen eline şey alacak. Bakalım en son haber ne yazıyor? Ne yazıyor? Yalan yazıyor. Yalan yazıyor kitap bizi bakmosta. Resul Allah'ın saci suyunu satıyorum. Ahmet Hakan'ın yalan haberle aldı gitti de bakıyorsun en sonra böyle yalan yazıyor mesela. Yok. Ya namaz bitti, biraz zikret. Biraz tespih oku, biraz işrak bekle falan. Yok, hemen ellerinde şeyler. Namazdan evvel internete telefonu koyuyor buraya. Namazdan, namaz Namazda namazda telefon. Milletin hayatı şey oldu ya, internet oldu. Bak annemize Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nasip olmak kolay mı ya? Bütün ümmetin annesi oldu onlar. 6 6 saat devamlı zikir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de geldi buyurdu ona. E, mazildi e, fi meclisi ki sen bu oturduğun yerden hiç kalkmadın he? Buyurdu ona. Ya çok yorulmuşsun dedi sen. Ne kadar zikrettin böyle sen. Ne kadar kultubadek Erba kelime üç alat ben senden sonra gittim ya yemescide dedi. Dört tane kelimeyi 3 kere söyledim. Yani buyurmak istiyor ki bazı kere öyle kısa zikirler var saatlerce zikre denk gelir. İşte onları da öğretiyor bize neden? Ömrümüz kısa ya. Eski ümmet gibi 500 sene 600 sene zikir yapamayız ki biz. Ömrümüz kısa. Senden sonra 4 kelimeyi 3 kere söyledim. Levh-i cenet eee bikelimat ki levh yani senin Altı saatlik zikrinden benikiler tartıya gelse hepsini tartar. Çünkü neden? Ne dedim? Subhanallah bəhmdi. Subhanallah bəhm. Sen altı saat Subhanallah bəhmdi okudun. Ama ben bir kere Subhanallah bəhmdi dedim. Peşine dedim adede kalkıyı. Ya Rabbi sana tesbih olsun, hamd olsun. Şimdi Bismillah bəhmdi bir daha. Subhanallah bəhmdi bir daha. Yüz iki yüz üç yüz beş yüz bine kadar hadis şerifte var. Yani sabah okuyun buyuruyor. Ama en az yüz kere denizin köpükleri kadar günahı olsa sahih Müslüman adesinde hadisinde geçer. Çok önemlidir. Sübhanallahübihamdi. Peki, sen altı saatte bunu şey döksen kaç bin tane okudun diyelim. Peki ben ne yaptım? Bir kere Sübhanallahübihamdi dedim. Yok. Dört kelimeyi üç kere söyledim diyor yani. Üç kere oluyor da. Mesela bir kere söyledim. Sübhanallahübihamdi. Allah'ı tenzih ederim. 90 sıfatlardan. Allah' hamd dedim Peki ne kadar tesbih olsun? Peşine dedim ki adede ki yarattıklarının sayısınca olsun. Sen bunu demediğin için her biri tek tek sayılıyor. Üç, dört, beş. Yani bu. Bende ne oldu? Allah'ın yarattıklarının sayısı kaç tane? Allah'tan gayrı kimse bilemez. Sırf denizdeki balıkların türlerini kimse bilemez. Kum taneleri de Allah'ın ya Kum tanelerini kim saymış dünyada kaç tane kum tanesi var? Yani dünyanın ne makinası kalır ne bilgisayarı kalır. Şimdi ben Allah'a tesbih olsun, hamd olsun dedim ama peşine dedim ki Ya Rabbi bu tesbih ve hamd ne kadar olsun, senin yarattıkların sayısınca olsun. Ne yazıldı bana otomatikman bir kere de? Bilmiyoruz ki ne yazıldı. Katır trilyon neyse eksik kalır. Allah'ın ne kadar mahlukatı var yani. Ve rıdâ nefsi, yine bu tesbih ve hamd nasıl olsun? Senin zatını razı edecek kadar çok olsun. Ve zinnet-i bu tesbih ve hamd ne kadar olsun? Arşının tarta dolduracak kadar olsun. Arş ne? Yedi kat göklerin üstünde yedi kat gökleri yerleri kaplamış arş. Kürsü bile gökleri yerleri kapladı diyor Atel Kürsü'de. Ya arş kürsünün de üstünde. O neyle dolar? Kökler yerler bilyakada kalıyor. Arşın yanında ne bilyası bu? Zerre kalmaz yani. Ne gezegenler var? Dünya onların yanında o kalıyor görmüyor musunuz? Düşünün arşı hepsinin fevkinde. Arşının tartısı kadar olsun. Mevla da buyuruyor ki, sen nasıl dersen ben öyle yazıyorum. O bir Subhanallah İbam diyip böyle, bunu okuduğum zaman ne oluyor? Arşı dolduruyor. Allah. E siz neredesiniz bugüne kadar yapıyor musunuz? Ben yapmaya çalışıyorum. Neden? E beleşi seviyorum. Kaç bin tane Subhanallah İbam nasıl diyeceğim? Ders var, şu var, bu var. Sabah tefsir geliyor. Ondan sonra öbürü çıkıyor. Ondan sonra Hocaefendi'ne ziyarete gittim. hüsamr gittim. Şam Ulema Başkanı, sonra Şeyh, Şeyh Seyyid Sabih Öztürk'ün adına gittim. Oraya gidiyorum, buraya gidiyorum, ziyaret ediyorum. Evliya Allah hastaları... Mesela kendime göre bir şeyler işlerim var. Yani ya, yoldayız da okuyorum bir şeyler ama... Arşı dolduracak kadar... Nasıl çıvanlar ben bir tek tek çekeyim? Ama öğretti sana sallallahu aleyhi ve sellem. Ve midade kelimati. Bir de buyurur ki ayetlerinin kelimelerinin mürekkebi kadar olsun. E, Mürekkeb ne kadar? Velevendi aklamun ve lbahruya mudu min bad kelimatullah. bulunan bütün ağaçlar kalemler olsa, kaç tane ağaç var? Şu Beykoz'daki ağaçı sayamazsın. Nerede İstanbul, nerede Türkiye, nerede dünya? Bir ormandaki ağaç. Peki bu ağaçların hepsi kalem olsa, ağaçtan kalem hepsi tahtadan, sonra yedi deniz yani yedi tane okyanus onların yetmezse bir o kadar da yardıma takviye, bir yedi okyanus daha hepsi de mürekkep olsa bunlarla Allah'ın ilimleri yazılmaya kalkılsa Allah'ın kelimeleri malumatı tükenmez. Kalemlerde biter, mürekkeplerde biter, Allah'ın ilimleri biter mi? Şimdi bu سبحان الله ne kadar olsun? Kelimelerinin mürekkebi kadar olsun. Bunu Efendimiz ﷺ öğretmesek kendi kafamızdan bu kadar sehp kazandırı, bu kazandırı, Fetva veremeyiz buna. Çünkü adam 50 bin kere سبحان الله diye çekecek. Ben bir tane adede kalgi okuyacağım, onu 50 bin kere geçeceğim. Yani bu hadiste buyruulmasa kafadan olmaz. Hem de bu hadisler sahipler. Yani Ahmed de var vesaire birçok kaynakta geçer bu şerifler. Tam kaynağında buradan bakalım. Bukhari, El Edebül Müfret. Padişerif Bukhari buharidedir Yaz Bukhari'nin Sahih Bukhari kitabı meşhurdur. Bir de El Edebül Müfret diye tek çitlik bir eseri var. İmam Bukhari'nin birkaç eseri var tabi. Şey, ilmi olmayan insanlar böyle cahil, cahil. Hepsini bir zanneder. El Edebül Müfret çok önemlidir. Zikir ve amellerin faziletleri hakkında. Şeyh ben Efendi Hazretleri Medine'deki Havs hiç elinden düşürmez. Her yemek yenil peşinden ondan bir hikayesi okunacak. Okunmadan millet kalkamaz.